Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, Rana Söylenmez Berlin'deki kent bahçeleri üzerine güzel bir yazı kalemi almış. Yeşil Gazete'de yayınlanan yazıyı sizlere olduğu gibi okuyorum. 2030 yılında dünya nüfusunun %60'ının şehirlerde yaşıyor olacağı öngörülüyor. Şu anda gıdanın sadece %15'inin kentsel alanlarda üretildiği düşünüldüğünde ve uzaklardan taşıma Yapmaya imkan sağlayan enerji kaynaklarının da azaldığı gerçeği hesaba katıldığında bir şeyleri değiştirmenin vaktinin geldiğini görmek gerek. İstanbul'da yer alan Roma Bostanı, insanlarından biri olarak dünyada kent bahçeleri örneklerini bir yazı dizisiyle incelemek istedim. Kent bahçeleri gıda yetiştirmenin yanı sıra topluluk oluşturma, bilgi paylaşımı, betonlaşan şehirlerde azalmakta olan yeşil alanları koruma için gittikçe önem kazanmakta. Peki dünyada bu hareket hangi noktada? Berlin denince kafalarımıza ilk olarak barları, kulüpleri, sokak sanatı tarihi canlansa da şehrin daha yeşil ve taze bir tarafı var. Sadece her yerde karşınıza çıkabilecek parklar ve bahçelerden söz etmiyorum. Son birkaç yıldır komün kent bahçeleri şehirde popülerlik kazanmaya başladı. Bu bahçeler sadece birkaç sebze meyve yetiştirmekten ibaret değil, topluluk olmak, ekolojik ve sosyal girişimler oluşturmak için de birer alan. Şehrin her yanına serpiştirilmiş bu alanlar sakinleşmek, toprağa değmek, doğayla bağ kurmak için ve taze gıda tadabilmek için ideal alanlar haline geliyor. Berlin'de kent bahçeleri trendi, büyük olasılıkla Kreuzberg'de yer alan Prinzessin Garten yani Prensesler Bahçesi projesiyle başladı. Bahçecilik hakkında hiçbir tecrübesi olmayan Marco Clausen ve Robert Shaw, 2006'da Moritzplatz meydanında terk edilmiş bir alanda bostan yapmaya karar verdi. Terk edilmiş çöplük bir alan ilk tohumların atılmasıyla evrilmeye başladı. Kendin yap ruhuyla gönüllüler tarafından tahta paletler, plastik sandıklar, atılmış çuvallar gibi malzemelerin geri dönüştürülerek yükseltilmiş sebze yatakları yapılmasıyla başlayan hareket yıllar içinde bit pazarlarına, konserlerine ve daha pek çok etkinliğe ev sahipliği yaparak popülerleşti. Bahçenin içinde bulunan kafe, bahçenin hasadı ile yapılan ürünleri servis ediyor. Bu şekilde elde edilen gelirle bahçe kendi sürdürülebilirliğini sağlıyor. Perşembe ve cumartesi günleri ise bahçe herkese açık. İsteyen gidip tohum ekebiliyor, hasat edebiliyor. İnsanlara kendi gıdalarını yetiştirebileceklerini anlatmanın yanı sıra İklim değişikliği, sağlıklı yaşam gibi konularda bilgi paylaşımının içinde bir alan oluşturuyor. Carlson ve Shaw Berlin'deki gibi sürekli değişen bir şehirde bir gün bahçeyi terk etmek zorunda kalmaları ihtimalini düşünerek her şeyi portatif olarak düşünmüş. Yani bir gün Prensesler Bahçesi başka bir alanda aynen devam edebilir, diyor söylenmez. Yazının devamında bahçelerden de bahsetmeyi ihmal etmemiş. bahsettiği bahçeler Himmelbeet Bahçesi, Botanico, Almende Kontor, Mavergarten ve Bauer Almanya'nın güneş elektriği kurulu gücünün 2016 sonu itibariyle 41.224 MW'a yükseldiği bildirildi. Almanya Federal A İdaresi yani Bundesnetzagentur tarafından açıklanan verilere göre Aralık ayında ülkenin güneş elektriği kurulu gücü 441 MW artış gösterirken bu artışın 64,5 megawattlık bölümünü zemine monte güneş enerjisi sistemleri, geriye kalan bölümü ise küçük ölçekli sistem kurulumları. Ülkenin güneş elektriği kurulu gücü 2016 yılının tamamında ise 1542,5 MW artış göstermiş durumda. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Türkiye'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü foto kapanlarla Yaşadığı bilinen ancak görüntülenmesi zor olan yabani hayvanları kayıt altına almaya devam ediyor. Daha önce size yaban kedisinden bahsetmiştik. Bu çerçevede Türkiye'de yaşayan nadir akbaba türünden bahsedeceğiz bugün. Leşlerin kemik parçalarıyla besleniyor, sakallı akbaba ve kameralara yakalanmış. Yerleşim yerlerinden uzak yüksek dağ ve kayalık vadilerde yaşayan ürkek bir tür sakallı akbaba. Yuvalarını karanlık kuzeye bakan mağaralar ve sarp kaya kovuklarına yapıyor. Sakallı akbabaların besinin tamamının yakını leşlerden kalan kemiklerden kurt bozayı ve diğer akbabalardan kalan leşlerdeki kemiklerin küçük olanlarını doğrudan yutuyor. Akbaba büyük kemikleri ise belirli bir yükseklikten kayaların üzerine bırakıyor parçalıyor. Daha sonra kırılan kemik parçalarını yutuyor sakallı akbabalar. Son derece asitli bir midesi var. Dolayısıyla bu kemikleri Kolaylıkla sindiriyor. Sakallı akbaba bazen de kaplumbağaları aynı şekilde yükseklerden bırakarak parçalayarak yiyor. Nadir olarak canlı avlara saldıran sakallı akbaba Artvin'de sürdürülen yaban hayatını fotokapanlarla izleme projesi kapsamında Şafşat Meydancık'ta kameralara yakalandı. Kameralarda sakallı akbabanın beslenme anı açık bir şekilde görülüyor. Fotokapanlar yabani hayvanların bulunduğu bölgelerde uydu destekli olarak yerleştiriliyor. Zorlu hava koşulları hatta metrelerce karda bile belirli aralıklarda bu görüntüler alınıyor. Görüntülerle yaban hayatı, popülasyonu ve hayat şekilleri hakkında önemli veriler elde ediliyor. Foto kapanlarla Türkiye'de yaşadığı bilinen ancak görüntülenmesi son derece zor olan nadir yabani hayvanlar görüntüleniyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan